Allah'a yakınlaştıracak vesileler arayın ayetini nasıl anlamalıyız? Ey iman edenler! Allah'tan korkup sakının ve sizi Allah'a yakınlaştıracak vesileler arayın. Allah yolunda cihad edin, umulur ki kurtuluşa erersiniz. Maide Suresi 35 Bu soruya cevap vermeden önce bir noktayı açıklığa kavuşturmak istiyorum. Oluşmuş bir öften, ıstılahtan yola çıkarak bir ayeti anlamakla, Ayetten yola çıkarak bir örfü, ıstılahı anlamak arasında fark vardır. Birincisi, sonradan oluşan örfü, ıstılahı Kur'an'a hakim kılmak. İkincisi, Kur'an'ı her türlü örfün ıstılahın üstüne hakim kılmaktır. Kanaatimce siz, bugün tasavvufi çevrelerde oluşmuş, tevessül, vesile anlayışından yola çıkarak ayet okumuş ve tasavvufi bir anlayışı Kur'an'a hakim kılmışsınız. Bu durum, Kur'an'dan asırlar sonra dünyaya gelmiş olarak onu anlamaya çalışan herkesin başına gelebilir ki zaman zaman bizlerin de başına geliyor. Bu sebeple Kur'an'dan yola çıkarak bugün oluşmuş bu kavramı tahlil ederseniz daha isabetli olacaktır. Bu tavsiyeye binaen beraberce ayetten bugüne doğru bir okuma yapmayı öneriyorum. Ta ki ayetin indiği dönemde muhataplarına ne dediğini ve ilk muhatapların vesile kavramında ne anladığını anlamış olalım. Bunun için elimizde matbu olarak yer alan tefsirleri, müelliflerin ölüm tarihlerini baz alarak okuyacak ve vesile aramak nedir sorusunu cevaplamaya çalışacağız. Zeyd bin Ali, Garibül Kur'an eserinde şöyle der. Ona yakınlaşmayı talep edin, vesile ihtiyaçtır. Mukatil bin Süleyman, tefsir Mukatil bin Süleyman eserinde şöyle der. Yani salih amellerle, ona itaat ederek ona vesile arayın. Taberi, kendinden önce yaşamış tüm müfessirlerin görüşlerini bir araya topladığı, Cami-ül Beyan, Fî Kur'an adlı eserinde şöyle der. Onu razı edecek amellerle ona yakın olmayı talep edin. Vesile, fa ile kalıbından olup, şu kişinin sözünde olduğu gibidir. Falana şununla tevessül ettim, bu, ona yakınlaştım anlamındadır. Daha sonra Taberi, vesilenin yakınlık anlamında olduğunu ve ayetteki kastın salih ameller yaparak Allah'a yakınlaşmak anlamına geldiğini şu tefsircilerden senediyle nakleder. Ebu Vail, Ata, Süddi, Katade, Mücahid, Hasan-ı Basri, Abdullah bin Kesir ve İbn Zeyd. Ebu İshak Ezzeccaç, Me'anil Kur'an ve İrabuhu adlı eserinde şöyle der. Ona yakınlık talep edin. Maturidi mezhebinin kurucusu Ebu Mansur el-Maturidi, Tevilatu Ehlüsünne adlı eserinde şöyle der: Allah korkusuyla günahlardan sakınarak ona yakınlık ve vesile arayın. Taberani Tefsirul Kebir adlı eserinde şöyle der: Ey iman edenler! Allah'ın azabından korkun, günahlardan sakının ve salih amellerle ona yaklaşmayı talep edin. Ebu Leys es-Semerkandi, Bahrul Ulum eserinde şöyle der: Allah'a yakınlığı ve fazileti salih amellerle talep edin. İbni Ebi Zemeney, Tefsirul kuran Aziz adlı eserinde şöyle der. Katade eder ki, onu razı edecek amellerle ona yakın olmayı talep edin. Şimdi burada okumayı kesip bir soluklanalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde, sahabe döneminde, tabi'in döneminde, Tebehi tabi'in döneminde, dahası, Allah Resulü'nün vefatından sonraki 4 asır içinde Maide Suresi'nin 35. ayeti tek bir anlayışta tefsir edilmiştir. Buna göre vesile, kişinin salih amellerle ve günahlardan kaçınarak Allah'a yakınlaşmasıdır. Yani kişiyi Allah'a yakınlaştıran vesile takva ve salih ameldir. Bu tarihten sonra Şii bir müellif devreye giriyor. Ali bin İbrahim el-Kummi Tefsirul Kur'an adlı eserinde ayeti Allah'a imamla yakınlaşın şeklinde tefsir tahrif ediyor. Bu yazarın vefat tarihine dair Şii kaynaklarında kesin bir bilgi yok. Ancak Hicri 307 yılında bazı Şii ilim adamlarıyla mektuplaşmasından yola çıkarak bu tarihten sonra vefat etmiş olabileceğini söylüyorlar. Et tefsir vel mufessirun el mufessirun hayatuhum menhecuhum. Yine Şiiler bu tefsiri Ali bin İbrahim el Kummi'nin yazmadığını bazı öğrencilerinin de onun görüşlerini bir araya topladığını belirtiyorlar. Bu nokta konumuz açısından önem arz etmediğinden, meraklıları ilgili kaynaklara yönlendiriyor ve şunu söylüyoruz. Demek ki şahısları, Allah'a vesile edinme düşüncesi, ilk defa Şii bir tefsirci eliyle tefsir kitaplarına girmiştir. Daha doğru bir ifadeyle, sahabeyi tekfir eden ve Kur'an'ın muharref olduğunu iddia eden küleyninin hocalarından aşırı bir rafizi tarafından tefsir tarihine girmiştir. Bundan daha ilginç olanı ise, mezkur tarihlerde Sufiler eliyle yazılmış tefsirlerde vesile kavramı tahrif edilmemiş, ilk dört asra uygun olarak açıklanmıştır. Hicri 412 yılında vefat eden Sülemi, Sufi tefsirleri derlediği ve iş'ari tefsirinin ilk örneklerinden kabul edilen Haka-i Kut Tefsir adlı eserinde birçok görüş nakleder. Görüşlerin ilk dönem tefsirleriyle benzerlik arz eder. Hüseyin dedi ki, Allah'a vesileler arayın. Öyle vesileler ki, benim size verdiğim şeylerle bana yaklaşın. Size ait olan vesilelerle değil, vesile, Allah'tan sana sebepsiz ve sorgusuz verilendir. Bazıları dedi ki, muhalefetler konusunda Allah'tan korkun, taatler konusunda ona vesileler arayın. Vefat tarihi Hicri 437 olan Mekki bin Ebi Talip, El-Hidaye ila Bulug-in Nihaya adlı eserinde, vesileyi, yakınlık, sevgi ve cennette Allah Resulüne vaat edilen bir derece olarak tefsir eder. Vefat Tarihi Hicri 465 olan Kuşeyri, Letaif-ül İşarat eserinde şöyle tefsir eder. Örnek olması açısından naklediyorum. Vesileler aramak, güç ve kuvvetten teberri etmek, fazilet ve iyiliğin şahitliğinin gerçekleşmesi demektir. Denir ki, vesileler aramak, Allah'ın önceden sana ihsan ettiği şeylerle ona yakınlaşmandır. Yine denir ki, vesile, önceden sana yapılmış olan yardımdır. Ve yine denir ki, vesile, Allah'ın sana güzel olanı seçmesidir. Vesile, şüphelerden uzaklaşmaktır. Ömrünün sonuna kadar Allah dostluğunda sadakati devam ettirmektir. Amelleri riyadan soyutlamak, beğenilmekten her durumda soyutlanmak ve nefsi hazlardan arındırmaktır. Bu tarihlerden sonra, alimlerin yazdığı reddiyeler gösterir ki, vesile kavramı, salihlerle Allah'a tevesül anlamında anlaşılmaya ve yaygınlık kazanmaya başlamış. Zira vefat tarihi Hicri 728 olan İbn-i tevesül konusuna konusunu ele aldığı müstakil bir risale kaleme alır ve tasavvufun başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere şahısları vesile kabul ettiği anlayışı reddeder. Yine Hicri 774 yılında vefat eden i̇bn Kesir, ayetin tefsirini yaptıktan sonra bu imamların söylediği tefsirciler arasında ihtilafsız kabul edilen görüştür diyerek tefsir ehli olmayanların ayeti tahrif ettiğini ima eden bir açıklama yapar. Zaten tasavvufi çevrelerin bu anlayışı tefsir kitaplarında açıkça savunması Hicri 1100'lü yıllara denk gelir. İsmail Hakkı Bursevi, Ruhul Beyan tefsirinde ve i̇bn Acibe, bahrul Medit tefsirinde bu görüşü açıktan savunur. Bu açıklamalardan anlıyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra ilk dört asır boyunca vesile, kişiyi Allah'a yakınlaştıracak salih ameller ve Allah korkusuyla uzak durulan masiyetler takva olarak anlaşılmıştır. Ayette geçen vesile kelimesini ilk defa Allah'a ulaştıran aracı şahıslar şeklinde anlayanlar Şiilerdir. Onlar masum olduğuna inandıkları imamların kullarla Allah arasında aracı olduğunu ve kulları Allah'a yakınlaştırdığına itikad eder. Bu anlayış Şii çevrelerden Sufi çevrelere geçmiş. İlk zamanlar gizlice, sonraki dönemlerde ise açıkça dillendirilen bir inanç esasına dönüşmüştür. İroniktir, bugün kendilerini ehli Sünnet'in kalesi olarak gören ve her fırsatta Şia, İran tehlikesine dikkat çeken Sufiler, neredeyse inanç ve ameli pratiklerinin büyük çoğunluğunu Şii anlayıştan almışlardır. Bugün birçok Sufi, vesile kavramını bu Şii anlayış üzerine öğrendiği için, Maide suresinin 35. ayetini duyar duymaz, Kur'an'ın şeyhleri vesile aracı edinmeyi emrettiğini zannediyor. Evet, kişi Kur'an'ın indiği dönemden yola çıkarak, yaşadığı çağa gelmez ve Kur'an'ı bir hakem olarak örf, anlayış ve kavramlara hakim kılmazsa, Yaşadığı günün kavram ve örfüyle Kur'an'ı anlamaya başlar. Böylece Kur'an'ı hayatı düzenleyen bir kitap değil, insan eliyle düzenlenmiş bir hayatın onaycısı kılar. Türkiye'deki sağcı partilerin şirk ve masiyetlerle mustazaflaştırılmış halka, Allah sağcıları övüyor, solcuları yeriyor deyip, Vakıya suresinde amel defterlerini sağdan ve soldan alanlarla ilgili ayetleri okuması gibi. Şunu unutmamalısınız ki, Kur'an, Allah tarafından muhkem kılınmış ve yine onun tarafından tafsilatlı olarak açıklanmış bir kitaptır. Elif, lam, ra. Bu, ayetleri sağlamlaştırılmış, muhkem kılınmış, sonra da hüküm ve hikmet sahibi, hakim ve her şeyden haberdar, habir olan Allah tarafından detaylı olarak açıklanmış bir kitaptır. Hud Suresi 1 Ve yine unutmamalısınız ki, hiçbir kapalılığa yer kalmasın diye bu apaçık kitap, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve yaşantısıyla canlı bir örneklikle açıklığa kavuşturulmuş, apaçık hale getirilmiştir. Peygamberleri apaçık deliller ve kitaplarla yolladık. Sana da bu zikri, Kur'an'ı indirdik ki, insanlara indirileni onlara açıklayasın. Umulur ki düşünürler. Nahl Suresi 44 Ant olsun ki sizin için Allah'ı ve ahiret gününü uman, ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah Resulü'nde güzel bir örneklik vardır. Ahzab Suresi 21 Kitap ve sünnet, siret, vesile konusunda insanları iki kısma ayırmıştır. A. İmanlarını, salih amellerini ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ve müminlerin duasını kendilerini Allah'a yakınlaştıran bir vesile edinenler. Kişinin imanını vesile edinmesi. Allah'ım. Ben sana iman ettim diyerek ondan ihtiyacını istemesidir. Cenneti hak eden takva sahipleri derler ki, Rabbimiz, şüphesiz ki bizler iman ettik. Günahlarımızı bağışta ve bizi ateşin azabından koru. Ali İmran Suresi 16 Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize iman edin diye imana davet eden bir davetçiyi işittik ve iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışta, Kötülüklerimizi ört ve ebrar olanlarla çokça iyilik yapanlarla beraber canımızı al. Ali İmran Suresi 193 Kişenin salih amelini vesile edinmesi Allah'ım, ben şu ameli senin rızan için yaptım diyerek Allah'tan ihtiyacını istemesidir. Üç adam yolda giderken şiddetli yağan yağmur nedeniyle bir mağaraya sığındı. Sonra bir kaya yuvarlanarak geldi ve mağaranın ağzını, çıkış kapısını kapattı. Kendi aralarında dediler ki, ''Daha önceden yaptığımız salih amellere bakalım. Onlarla Allah'a dua edelim. Umulur ki Allah bizim sıkıntımızı giderir.'' Biri elini kaldırdı, dedi ki, ''Ya Rabbi, sen biliyorsun ki benim yaşlı bir annem ve babam var. Ben her gün hayvanları otlattıktan sonra süt sağarım. Eve süt getiririm. Önce anne babama, Ondan sonra hanımıma ve çocuklarıma süt veririm. Bir gün eve geldim, baktım ki annemle babam uyumuş. Çocuklar da aç. Çocuklarım ayağıma dolanıp süt istedi benden. Onlara süt vermedim ve önce anne babama vereceğim. Ondan sonra size vereceğim dedim. Elimde iki bardakla sabaha kadar annemin ve babamın başında bekledim. Onlar uyandıktan sonra sütlerini onlara içirdim. Sonra çocuklarıma verdim. ''Eğer ben bunu sadece senin rızan için yaptıysam, şu kayayı aç, bizim sıkıntımızı gider.'' Kaya biraz açıldı, gökyüzünü görmeye başladılar. Ancak mağaranın ağzının tamamı açılmadı. İkinci adam ellerini kaldırdı, dedi ki, ''Ya Rabbi, benim bir amcamın kızı vardı. Bir erkeğin bir kadını sevebileceği en derin aşk neyse, ben onu öyle bir sevgiyle sevdim. Sonra onunla beraber olmayı talep ettim.'' kabul etmedi. Günün birinde paraya ihtiyaç duyduğu için bana geldi. Benden yüz dinar borç istedi. Ben de ona yüz dinarı ancak benimle beraber olursan veririm, dedim. O da kabul etti. Ben tam onunla beraber olacakken bana dedi ki, Allah'tan kork ve hakkın olmayanı, hakkın olmayan bir halde kendine mal etme. Ben hemen ondan uzaklaştım ve o parayı da karşılıksız bir şekilde ona verdim. Eğer ben ''Bu ameli senin rızan için yaptıysam, bizim bu sıkıntımızı gider, bu kayayı aç.'' Kaya biraz daha açıldı, onlar gökyüzünü gördüler. Ancak yine de tamamı açılmadı. Üçüncü adam ellerini kaldırdı, dedi ki, ''Ya Rabbi, ben ücretli bir işçi tuttum. Akşam olduğunda ücret olarak onun pirincini ona verdim. O da pek rağbet etmedi, yüz çevirdi ve gitti. Ben onun pirincini ektim.'' Bu pirinç sayesinde elde ettiğim mahsulle hayvanlar aldım. O hayvanları da besledim. Günün birinde işçi geri gelip, ''Bana zulmetme, vermediğin hakkımı bana geri ver.'' dedi. Ben de ona, ''Bak, orada duran hayvanlar senin hakkındır. Git onlara al.'' dedim. Oysa, ''Ey Allah'ın kulu, benimle dalga mı geçiyorsun? Benim sende olan hakkım olsa olsa bir avuç pirinçti. Nasıl bu hayvanlar benim oldu?'' diye şaşırarak sordu. Ona durumu anlattım. Bunlar senin hakkındır. Gidip alabilirsin dedim. Eğer ben bunu senin rızan için yaptıysam bu sıkıntımızı gider ve bu kayayı kaldır dedi. Kaya açıldı. Allah onların sıkıntılarını giderdi ve oradan çıkıp gittiler. Buhari, Müslim Kişinin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin veya kardeşlerinin birinin duasını vesile edinmesi Ondan kendisi için dua etmesini, bağışlanma dilemesini istemektir. Resul yollamamızın tek gayesi, Allah'ın izniyle ona itaat edilsin diyedir. Şayet onlar günah işleyip kendilerine zulmettiklerinde sana gelseler ve Allah'tan bağışlanma dileselerdi, Resul de onlar için Allah'tan bağışlanmalarını dileseydi, şüphesiz ki Allah'ı tevbeye muvaffak kılan ve tevbeleri çokça kabul eden tevvap, Kullarına karşı merhametli rahim olarak bulacaklardı. Nisa Suresi 64 Günah işleyen bir müminin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden kendisi için istiğfar talebinde bulunması, Nebi'nin duasıyla tevessül örneğidir. Allah Resulü döneminde birbirlerinden dua ister, kardeşlerinin salih dualarını vesile edinmiş olurlardı. Bir Müslümin yanında bulunmayan din kardeşine yapacağı dua kabul olunur. Kardeşine dua ettikçe, yanında bulunan görevli bir melek ona ''Amin, Allah sana da mislini versin'' diye dua eder. Müslim Ömer radıyallahu an Umre'ye gitmek için izin istemişti. Bunun üzerine Allah Resulü ''Kardeşim, dualarına bizi de ortak et, bizi unutma'' dedi. Ebu Davud Tirmizi Hadisin sıhhatinde ihtilaf edilmiştir. B. Allah'ın meşru kılmadığı şeyleri vesile edinerek Allah'a yakınlaşmaya çalışanlar. Mü'minler, iman, salih amel ve duayı vesile edinerek Allah'a yakınlaşırken, müşrikler hevalarına uyarak vesile edinir ve bunlarla Allah'a tevessül ederler. Dikkat edin! Halis olan din Allah'ındır. Onun dışında veliler edinenler derler ki, bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye bunlara ibadet ediyoruz. Allah, İhtilaf ettikleri konularda aralarında hükmedecektir. Şüphesiz ki Allah, yalancı ve kafir olan kimseyi hidayet etmez. Zümer Suresi 3 Bildiğimiz üzere onlar putları vesile edinir ve onların aracılığıyla onların şefaatini umarak Allah'a yakınlaşmak isterlerdi. Aracı, vesile edindikleri putları Yüce Allah'ın evliya, veliler diye isimlendirmesi de dikkate şayandır. Şu da bir gerçek ki, onların vesile aracı edindiği putlar, salihlerin ruhaniyetini temsil eden heykeller veya onları ölümsüzleştirmek için inşa edilmiş kabirler, türbelerdir. O günün en prestijli putlarından olan Lat hakkında, kaynaklarımız şu bilgileri vermektedir. Lat, Menat ve Uza, müşriklerin Allah'a yakın olarak gördükleri ve Allah katında kendilerine şefaatçi olacağına inanarak tapındıkları putlardandır. Lat, Hacılar için özel bir yemek hazırlayan ve hacılara karşılıksız hizmet veren salih bir kimseydi. O ölünce kabrinin başında bekleşip zamanla tapınmaya başladılar. Türbesi nakışlı beyaz bir kaya parçasıydı. Üzerine bir ev inşa edilmiş, etrafında Taifliler tarafından kutsanan bir bölge oluşturulmuş ve onu koruyan bekçiler atanmıştı. Tefsirul Kur'anul Azim ve Zadül Mesir'den naklen Yine Kur'an'a konu olan Veth, Yavuz, Suva, Yavuk ve Nesr putları içinde benzer şeyler söylenmiştir. Ve dediler ki, sakın ha ilahlarınızı bırakmayın. Veth, Suva, Yavuz, Yavuk ve Nesr'i de bırakmayın. Nuh Suresi 23 i̇bn Abbas radıyallahu an şöyle demiştir. Nuh'un kavminin putları daha sonra Arapların putları olmuştur. Bunlar Nuh'un kavminden salih kişilerin atlarıydı. Onlar vefat edince şeytan onların kavimlerine oturdukları meclislerde putlar dikmelerini ve bu putlara bu isimleri vermelerini fısıldamıştı. Böyle yaptılar. Onlar vefat edinceye kadar bunlara ibadet etmediler. Onlar helak olup ilim ortadan kalkınca insanlar bunlara ibadet etmeye başladılar. Buhari İbn-i Cerir Rahimullah der ki Muhammed bin Kays Rahimullah şöyle demiştir. Bu kişiler Adem aleyhisselam ve Nuh aleyhisselam arasında yaşayan salih bir kavimdi. Bu kişilerin kendilerini takip eden tabileri vardı. Onlar vefat edince, kendilerini takip eden arkadaşları dedi ki, ''Biz onların resimlerini çizersek, bu, hatırladığımız zaman bizi ibadet etmeye teşvik edici bir şey olur.'' Sonra onların resimlerini çizdiler, o nesil vefat edip başka bir nesil gelince, şeytan onların arasına sızıp dedi ki, ''Sizden önceki atalarınız bunlara ibadet eder ve onlar sayesinde yağmura kavuşurlardı. İnsanlar bundan sonra onlara ibadet etmeye başladılar.'' Taberi Tefsiri İbn Abbas radıyallahu an ve Muhammed bin Kays rahimeullah'ın söylediklerinden açıkça anlaşılmaktadır ki, putperestliğin temelinde salihlere yüklenen gayri gayrimeşru misyon vardır. Allah onları vesile kılmamışken vesile edinmek, onların kabirlerini türbeleştirmek, Hatırlatıcı olsun diye veya günümüzde olduğu gibi rabıta yapmak için resimlerini tazim etmek, şirk kapısını aralayan ve adım adım putperestliğe götüren bir yoldur. Hiç şüphesiz kendisine yakınlaşmamızı ve ona vesile edinmemizi emreden Allah, nasıl ve neyle ona yakınlaşıp neyi vesile edineceğimizi de açıklamıştır. Bize düşen ona inanmak ve gösterdiğine teslim olmaktır. Dine sonradan eklenenlerin dinden olmadığı gibi, Allah'a yakınlaşma vesilelerinde sonradan eklenenler de dinden değildir. Bilakis insanı Allah'tan uzaklaştıran ve umduğu her neyse ondan mahrum bırakan bir kulluk afetidir. Selam ve duayla.